Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzeriniz olsun. Efendimize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz hocam diyor, alacaklı borcunu ödeyemeyen birisinin borcunu zekatından düşebilir mi? Devlete ödenen vergi zekat yerine geçer mi diye sormuş. Şimdi bu e, borcunu ödeyemeyen kişinin borcunu silivermek, zekat saydırma konusu tabii çokça sorulan bir soru. Şimdi bildiğimiz gibi faiz ayetlerinin devamında Neyse duruyor. Buyuruyor önce çözüm olarak. Eğer borçlu darlık içindeyse borcunu ödeyemiyorsa yani ödemek istediği halde dara düşmüşse anlamına geldiği belli. Ödemeyi arzu ediyor ama imkanı yok. Ve borcu ödeme imkanı bulamıyor. O zaman Fenerze duruyor onun meclise zamanına, yani yakası genişleyip borcunu ödeyecek duruma gelinceye kadar ona süre tanımak lazımdır. Demek ki borçluya bir süre tanımak lazım. Üç ay, beş ay, bir, bir ay ne kadarsa bir süre tanıyalım, onun sonunda ödeyebilir de. Kendinden zaman da alınabilir. Yani kusura bakmayın, param çıkışmadı, temin edemedim ama bir ay sonra öderim diyebilir mesela, süre verir. İki ay sonra ödeyebilirim der. Veya hasat zamanı Tarlamda şu kadar mahsul var onları hasad edeyim satınca öderim diyebilir büyükçe paraları. Yani ona benzer e, ödeme planı anlamında bir teklifte bulunuyorsa e, borçlu ona bu kolayla gösterme gerekir anlamında bir defa kapı açılmış. Yani alacaklının da bu anlamda ona kolayla göstermesi isteniyor Kur'an-ı Kerim'de. Fakat ayetin devamı da وَنْ hayrul حَيْرُ bu malı yani borcu tasaduk edivermeniz, sadaka olarak silivermeniz sizin daha hayırlıdır buyrulmuş. Yani burada daha hayırlıdır buyrulunca teşvik var. Yani sili silivermek, vazgeçmek alacaktan. İşte bu vazgeçme zekat olarak mı düşülecek, nafile sadaka olarak mı? Bu konuda iki görüş meydana gelmiş. Büyük çoğunluk Hanefiler başta demişler bu zekat olarak düşülmez. Çok değerli bir sadakadır. Çok ezirlidir ama zekatta temlik şartı var. Burada temlik meydana gelmiyor. Yani karşı biz para falan vermiyoruz, mal vermiyoruz. Onun zimmetine temlik anlamında bir mal geçirmiyoruz. Daha önceden olan bir alacağımızı silme yoluyla, onu borçtan kurtarmak yoluyla bir işlem yapıyoruz. Bu temlik manasında değil demiş çoğunluk mezhep, cumhur. Fakat sadece mezheplerden birisi, bu e, tasadduk kelimesi aynı zamanda sadakayı da içeriyor. Zekatı da içine alıyor. Dolayısıyla zekat niyetiyle de bunu silebilir diyen görüş var ama azlıkta kalan bir görüş. Bu yüzden bu batak alacakları zekata saymak kapısı çoğunluk tarafından açılmak istenmemiş. Ancak nafile sadaka olarak silmek teşvik edilmiş. Değerlendirme bu şekildedir. Tabi burada e, zü olan yani dara düşen borçluyla alakalı böyle bir kolaylık getirilmiş. Dara düşme yoksa, keyfi ödeme bir sürü fabrikası var, firmaları var, efendim kişinin altında Mercedes arabası var falan. Lüks evlerde oturuyor ama size olan 100, 200 bin lirasını ödemiyor mesela. 200 bin lira alacağınız var, o firmada ödemiyor. Ama bir sürü varlıkları var. O zaman onun üzerine giderek tabii ki Zorla bunu alma hakkımız söz konusu. Neden? Karşılığı var. Elinde malı var, kasasında parası var ama ödemiyor. O zaman bizim de alma hakkımız var. Yetkimizi kullanarak. Bu yetki nedir? Hadis-i Şeref'te zulmün buyurulmuş bir defa. Yani varlıklı olan kişinin borcunu ertelemesi, geri bırakması zulmün, bir zulümdür demiş Peygamberimiz. Haksızlıktır yani. Dolayısıyla alacaklığı da burada haklı durumdadır. Onun üzerine giderek icra yoluyla giderek zorla altındaki arabasını el koyar, depodaki mallarına icra icra'yı götürür, tespit yaptırır. Dolayısıyla gerektiği zaman bunları ihale yoluyla icra yoluyla satışını sağlar, 200 bin lirasını kurtarır. Zorla mahkeme yoluyla yani bunu alma hakkı tanınmış. Gerçi mahkeme yoluna gitmeden direkt yani mafya usulü silahlı adamlarımla gideyim. Onun arabasını gasp edeyim. Buna da kapaşılmamış yalnız. Veya deposundaki malları kamyona yükleteyim silahlı adamlarımla. İhkak hak deniyor. Yani doğrudan doğruya mahkemeyi icraî devreye sokmadan re'sen bunun yapılması da tabii uygun bulunmamış. Neden? Haksızlıklar meydana gelir. Ölçü kaçar. Ne kadar mal alacaksınız? Kaça satacaksınız? Şey malsa borçsu. Bunu nasıl kontrol edecek? alıp götürmüşsünüz malı nasıl satıldı falan bütün bunlar kontroldan çıkabilir tespit imkanı kalmayabilir bu yüzden o kapı fazla açılmak gerçi ısnaları var mı var ee, yani mahkemeye başvurma icraya gitme zamanı falan yoksa mal kaçırma durumlarında mesela örnek şekilde verilmiş diyelim eviniz kirada bir yıldan beri kirayı ödemiyor Evde oturan kişi imkanları belki olduğu halde 1000 lira kira ayda 12 ayda 12 bin lira kira alacağınız birikmiş. Bir gün bir de baktınız ki veya ihbar üzerine komşulardan birisi sizin kiraacınız alalecele eşyalarını boşaltıyor, kaçıyor dedi size ve siz de alalecele geldiniz, onun kamyona yükletilmekte olan bazı eşyalarını el koydunuz diyelim mesela. İşte buzdolabına, çamaşır makinesine, bulaşık makinesine vesaire neyse işte bir takım değerli diğer, halıları, halısı falan var. Bunlara el koydunuz ve ondan sonra tabii arkadan e, mahkemeye yine icraideki devreye sokmak gerekir ama çok acele durumlarda kendi alacağını kurtarmak için mala el koymak hakkı olabilir denmiş. i̇hkak hak, yani doğrudan doğru hakkı kendi elimizde almak çok isnai durumlarda olabilir diye de kapı açılmış ama yine bunun ilk fırsatta resmi makamların kontrolunda kontrolüne verilmesi hemen tespit yaptırılması arkadan resmi makamlar tarafından işte filanca buzdolabı çamaşırma şu şu malları benim 12 bin lira alacağım var bu kardeşimizde nereye gideceği belli değil aniden eşyasını yüklemiş gidiyormuş belki başka şehir, şehre gidecek izi kaybolur diye bunları el koymak zorunda kaldım bunu resmi olarak resmileştirelim, resmi tespit yapalım manasında. E, o yola gitmekte gerekiyor ki haksızlık, adaletsizlik olmasın. Başka bir kardeşimiz, zekat verilirken nisabı geçen malın e, nisab dahil tamamının kırkta biri mi verilir? Yoksa düşme yapılır mı? Zekat veren kişi zekatını vereceği maldan bir yıllık ihtiyacını ayırabilir mi? Veya nisabı ayırıp da mı zekatı verecektir diye sormuş. Şimdi zekat konusunda bildiğimiz gibi haceti asiye dediğimiz asli ihtiyaçlar, temel ihtiyaçlar zekattan muaftır. Şimdi temel ihtiyaçlar nelerdir? Kişinin vazgeçilmeyen temel ihtiyaçları. Zekata girmeyen diyelim başka bir ifadeyle. Oturduğu ev meskeni zekattan muaf. Evin muhta eşyası zekat dışı. Arabası binit olarak kullandığı zekattan muaf. Bunun dışında bir aylık veya daha sağlam göre, görülen görüşe göre bir yıllık ailesini geçindirmek için gerekli olan ihtiyaç maddeleri veya günümüzde para olarak belki dikkat almak imkanı olabilir şehir yerlerinde. Köy yerlerde bir yıllık yeme yeme olarak işte buğday, arpa, mısır, efendim fasulye mercimek vesaire gibi gıda maddeleri tarzında da olabiliyor kırsal kesimlerde ve ilave nakit para buna eklenebilir. Şehir yerde sadece para üzerinden hareket edilerek ayda diyelim 3 bin lirayla geçim sağlayan bir aile ise 12 ile 3 çarpı 36 bin lira oldu. 4 bin lira geçim sağlayansa ona göre 5 bin lirayla geçimini sağlayan kalabalıkça bir aile ise 60 bin lira oluyor aslında. 12 ile 5 çarptığımız zaman 60 60 bin lira bir defa bir yıllık o ailenin geçim için paraya ihtiyaç var. Bir yıllık geçim için. İsterse aile reisi kararı bu yönde vererek tabi bir ailede de esas al alabilirdiğimiz bazı alimler e, o sadece 5 bin lira olur tabi ki. 5 bin lira düşme anlamına geliyor toplam zekat matrağından. Bir yıllık esas alırsa 60 bin lira bir defa kenara ayırma hakkı var hesap üzerinde. Ondan sonra geri kalan Nisabı aşarsa, o nisap da e, malum 80, 81 gram veya 96 gram örfü ölçüye göre. Yani 100 gram desek bugün yaklaşık 8-9 bin lira ediyor. Yani 8-9 bin lira kadar e, bir nakit parası varsa veya 90-100 gram arası kadar altın varsa elinin altında, bir yılda geçtiyse üzerinden e, nisabı aşan, aşma durumunda nisap dahil oluyor ondan sonra. Nisab dahil yüzde iki buçuk zekata giriyor. Bir önceki yedek akçe ayırdığı zekat dışı kalıyor. Yani temel ihtiyaçları için ayrılan zekat dışıdır. ise bu kardeşimiz bu defa kira parası da zaten şeye girecek. O beş bin lira o da dahildir. Beş yüz lira kira veriyor diyelim. Geride beş bin liranın içinde o da var anlamına gelir. Kirada oturmuyorsa o zaman tabii ki kira parası söz konusu olmayacaktır. Ama o zaman da belki aile masrafları daha aşağı düşecek. Yani hulasa e, nisap sonra nisap başıp da zengin konumunda olan kişi konusunda e, nisap kısmı zekattan muaf olmuyor. Mesela şöyle diyelim, e, 40 koyunda bir koyun diyoruz mesela, koyun, yani hayvancılık yapan kesim için bu kişinin 50 koyunu olduğunu kabul edilin mesela, 50 adet koyun var orta yerde bir yıl geçmiş ya da bunlardan zekat vereceksiniz bir adet koyun gerekiyor. Yani 40 tane nisap miktarı biz düşelim. Geldi 10 koyun kaldı. Yani bunda da nisabı bulmadığına göre zekat gerekmez diyemiyoruz. Yani nisap kısmı da nisabı açtıktan sonra zekat verilecek matraha dahil oluyor. Sadece hacı dediğimiz temel ihtiyaçlar kısmı hariçte tutuluyor. Nisap dahil ondan sonraki fazlalıklar bütün halinde eğer ticaret malları niteliğindeyse nakit para altın ve gümüş gibi yüzde iki buçuk zikayette tabii olur. Hayvan sahiplerinin belirli limitlerde e, miktarlar var. Malum koyunlarda 40'tan 120'ye kadar bir tane mesela 121 den anda iki koyun oluyor. 200 olduğu andan itibaren her 100 koyunda bir koyun gibi kademeli şeyler var. Miktarlar var yani hep 40, 40 devam etmiyor aslında. Yani 200 koyunda beş koyun değil mesela. 200 koyunda 5 koyun verilecek anlamında değil. Orada sadece 40'ta bir tane deniyor da 40'tan 120'ye kadar hep bir devam ediyor. 121 olunca 2 oluyor. 2 ondan sonra 200 olunca 200'den sonra 100 100 devam etmiş oluyor falan. Öyle bir kademe bir kademeli hesaplama var. E, Tabi bazı kardeşlerimiz efendim tam olsun malım ne varsa elimde hepsinden hesaplayayım diyebilir yani. Hacet-i Asya da ayırmaz cebindeki para. Hatta bize rahmetli Mahiris hocamız tasavvuf hocamızdı yüksek işlemensiz döneminde. Yarın e, memur olduğunuz zaman diyordu bize öğretmen veya din görevlisi başka bir göreve geldiğiniz zaman... Maaşınızı alınca cebinize ne girecekse yüzde iki kenara ayırın ve fakire verin. Temiz temiz olarak cebinize temiz para girsin. Onu, Zeka derdiniz olmaz bir daha diyordu. Başka da geliriniz yoksa sadece maaş geliriniz falan varsa ders ücreti falan neyse onun da yüzde iki buçuğunu ayırıp her ay fakirlere intikal ettirirseniz tertemiz bir para girer cebinize, kasanıza. Ee, ...ve bu şekilde... ...devam eder gider demişti rahmetli... ...tavsiye olarak. Bu da güzel mesela. Bunu biz zaman zaman... ...İlayet Fakültelerinde falan... ...yüzde iki buçunu maaşımızdan kesilsin. Muhasebe kessin. Ee, o zaman muhtemet vardı veya muhasebe... ...otomatik olarak kesilsin. Öğrenci burslarına e, aktarılsın... ...falan diye. oldu güzel şeyler... ...aslında. Yani cebinize girecek para... ...temiz olarak girsin anlamında. Bu da olabilir. O zaman... E, yıl sonunda işte e, 3-5-10 bin lira diyelim biriktirmiş durumdasınız bir farz bu maaşlarınızdan arttırdınız. 10 bin lira 15 bin lira neyse kenarda paranız var onu zekat olarak gerekmez artık neden verdiniz zaten her ay bu maaş geldikçe %2,5 buçuk temizlendi artık o para biriken para da zekatı verilmiş para durumuna gelmiş oluyor ben bir kardeşimiz şöyle bir soru soruyor hocam diyor Cenab-ı Hak kalbi selim olarak gelenler, kalbi selim ile gelenler şeklinde buyuruyor. Kalbi selim nedir? Nasıl elde edilir diye sormuş. Tabii kalp temizliği e, yani teskiye dediğimiz, tezkiye nefis veya kalp temizliği e, birçok tasavvufi merhalelerden sonra elde edebilecek olan bir hal. Yani e, nefsin terbiye edilerek nefsi mutmeyin ne derecesine ulaşıncaya kadar Cenab-ı razı olacağı hale gelinceye kadar bir takım kademelerden geçmesi gerekiyor. Mesela nefsi emmare deniyor. En baştaki nefis. Emredici nefis. Hanımlara insanı çeken. Yani inne nefsillemmaretin büsü demiş Yusuf Aleyhisselama izaf edilir. E, nefis insanı devamlı e, kötülüğe çeker. Kötülüğü emreder içeriden fısıltı halinde insanı kötülüğe çekmeye çalışır anlamında. O eğitilmeyen nefis dönemi oluyor. Ona Ondan nefsi levame dönemi mesela bakıyorsunuz. Yani yavaş yavaş kendi suçlama başlıyor nefis. Bir, herhangi bir hata işerince pişman oluyor mesela. Tevbe ediyor hemen. Keşke bunu yapmasaydım. Bir daha böyle bir hataya düşmemem gerekir manasında. Kendini ayıplamaya, kınamaya başlayan nefis halini alabiliyorum. İşte daha sonra nefsi mutmainneye bakıyorsun. İtminane ermiş. Rahatlamış nefis. Eğitile eğitile e, haline geliyor. Cenab-ı razı olacağı nefis. Karşılıklı. Allah ondan razı. O Yüce Allah'tan razı olacak derecede nefis terbiye edildiği zaman selim bir kalp, tertemiz bir kalp meydana geliyor. Daha doğrusu kalbin tanımında e, Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'in hadis-i e, kalbin üzerine her haram işlendiğinde, hata yapıldığında bir siyah nokta vurulur buyuruyor Peygamberimiz. İkinci hata yapıldı, ikinci nokta. Beşinci, üçüncü, beşinci, oncu, yirmiinci hata her günah işlendikçe kalbe siyah bir nokta vurulur. Bu noktalar birike birike öyle hale alır ki kalp duyarsız hale gelir. Temiz olmaktan çık. Şimdi daha sonra tevbe istiğfarla, kefaretlerle, tasadduklarla falan büyük pişmanlıklarla kişi bu kalbindeki kirleri diyelim siyah noktaları sile sile sildire sildire öyle bir hal alır ki kalbi tekrar tertemiz hale girebilir. Pişmanlıklar, tevbe istiğfar ve tedbirler yoluyla kalp selim hale yine girebilir. Selim halden çıksa bile pişmanlık halleriyle Yine eski haline dönebilir şekilde ifade edilmiş. Ya, bunun gibi kalbi selim dendiği zaman illa Allah bir kalbin selim de geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ancak kalbi selim ile gelenler müstesnadır. Onlar cenneteli olacaktır buyurulurken buna benzer bir eğitimden geçmiş, terbiye edilmiş nefis ve tertemiz kalp tabi kastedilmiş oluyor. Başka bir kardeşimiz, hocam köpek ticareti yapmak haram mıdır diye sormuş. Şimdi önce köpek tabii müntefe -bih olan hayvan mı? İstifade edilen hayvan grubuna mı gider? Yani köpeğin bakılması, muhafaza edilmesi, evde tutulması caiz mi değil mi konusuna baktığımız zaman bir defa köpeğin evin dışında tutulması gerekiyor. İlle köpek sahibi olmayacak, hak varsa yani, evin içinde köpek beslemeye bir defa, bir defa Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem izin vermemiş. Sokmayın evin içine köpeği demiş. Neden? Bugünkü tıp bilimine geldiğimiz zaman hakikaten köpeğin salyası, salgısı temiz kabul edilmiyor bir. İkincisi tüyleri dökülüyor o hayvanın bol bol. Biz görsek de görmesek de uçuşuyor evin içinde. Her ne kadar onları biz elektrik süpürgesiyle almaya çalışsak da tozun toprağın içinde bunların e, dolaştığını ve bundan sakınmanın zor olduğunu bugün dikkatlice bakanlar anlayabiliyor, görebiliyor ve sonuçta siz nefes alırken bu hayvanın çok ince kıllarını da çekiyorsunuz ciğerlerinize ve kist yaptığı kabul ediyor bugün. Ciğerde bu kıl çıkmıyor onu yapışıyor oraya. Besleniyor. Kist, kist halini alıyor. Ve ciğer için tabii ki daha sonra ameliyatla o kisti nasıl aldıracaksınız? Ciddi problemler meydana getirebiliyor. Kuduz mikrobu tehlikesi ayrıca söz konusu. Neyse bu hayvanların kısaca evin içinde barındırılması caiz değil. İster süs köpeği olsun, ister küçük olsun, ister büyük olsun. Bahçedeki barındırmaya gelince şu ihtimaller akla geliyor. Köpeğin faydalı hale gelmesi, meşru olması için. Bekçilik amacıyla hırsız girmesin. Gereksiz korktuğumuz kişiler eve ulaşmasın falan diye. Bahçeli olan evlerde köpek beslemek caizdir denmiş bir İkincisi çoban köpeği koyunların başında kurda kuşa karşı bekçilik gibi bir çobanın yanında bir köpeğin olması caizdir denmiş ihtiyaç olduğu için üçüncüsü avcılıkta öğretilmiş muallem köpek deniyor öğretilmiş köpek caiz görülmüş gidiyorsunuz avı nerede olduğunu buluyor kuşu uçuruyor Kuş efendim vurulup da yere düştüğü zaman gidip onu getiriyor yerine göre avcıya. Nerede olduğunu buluyor bu köpek. Avcı, avcı içinde gerekli olan bu hayvan bir sayılmış. İstifade edilen bir hayvan durumundadır. Caizdir. Günümüzde buna narkotik köpekler eklendi ki çok harika hayvanlar. Yani bir tırın içinde diyelim 3-5-10 kilo 50 kilo esrar saklanmış durumda. Nerede, nasıl bulacaksınız? Lastiğin içinde midir? kamyonun efendim benzin deposunu içine bile saklıyorlar. İçine gizli bir depo yapıyorlar. Onun içine esrarı koyuyor. 10-20 kilo esrarı. Benzin deposu küçülmüş oluyor. Ya ek depo yapıyor. Benzin deposuymuş gibi falan. Neyse. Çok zor bulmak yani. Ama köpeğe salıveriyorsunuz. O narkotik köpek dediğimiz hayvan hemen tırın etrafına dönüyor, dolaşıyor. Gidip o kokusundan e, benzin deposunun içindeki estrarı buluyor o hayvan. Koklama başlıyor benzin deposu. Ondan sonra hemen şeye çektiriyorsunuz. Benzin deposu. Açılıyor bakıyorsunuz ki içinde bir, bir depo daha var. Onun içinde elli kilo estrar saklanmış mesela. Bunu köpek buldu. Şimdi bu gibi hayvanlar dikkat edilirse müntefe bir bil. İşte faydalı hayvanlar yani. Hulansa işte bunların e, nasıl yetiştirilecek, nereden alınacak. Ticaretin yapılması da hemen akla devreye akla geliyor ve devreye giriyor. İşte bu gibi hayvanları eğiten diyelim narkotik köpekleri kişi tabii ki bunları satabilir. Av köpeğini yetiştiren, eğiten kişi bunu yetiştirir çiftliğinde satabilir. Parasını da yiyebilir. İşte bu şekilde önce hayvan müntev ve on bih mi değil mi ona bakılıyor. Mesela sülük diyelim denilen hayvan. Bakıyoruz bugün kan emdirme yoluyla şifa ...tedavi amacıyla kullanıldığı... ...Almanya'da birçok sürük çiftliklerinin... ...meydana geldiğinden bahsediliyor. Bizde de başladı... ...bazı yerlerde. Pazarlarda bile satıldığını görüyoruz. Yani kan emdirmek için... hacamatın benzeri şekilde... ...problemli olan yerinize ya hayvanı... ...sülü e, yapıştırdığınız zaman... ...o ihtiyacı kadar kanı emiyor oradan... ...oraları temizlemiş oluyor. Ve oradaki cürufu daha doğrusu emiyor. Kanın yanında... ...kılcal damarlara baskı yapan belki... O, o bölgeyi rahatlatacak şekilde temizlik yapıyor sürük ve e, onu şey yaptığı zamanda da doyunca da zaten hayvan yere düşüyor falan. Şimdi bunun da bir hale geldiğini düşündüğünüzde bunun çiftliğini kursanız, alım satım yapsanız caiz hale gelebiliyor. Diğer şey de yılan beslemek caiz mi değil mi diye mesela. Yılanın bir ona bakıyoruz. Eğer zehri ilaç için kullanılıyorsa Ondan sonra e yılanın derisi diyelim ayakkabı ve çanta yapımında ki kullanılıyor ki kullanılıyor günümüzde bakıyorsun müfte faydalı hale gelmiş. Sır bu amaçla ilaç sanayinde kullanmak üzere o hayvanın istifade edilse bu amaçla birisi çiftliğini kursa caiz hale gelip ediyor, bakıyor. Yani İslam buna benzer hulasa faydalı mı değil mi ona bakılıyor. Faydalı hale geldiyse İslami manada o hayvanın ticaretinin yapılması, çiftliğinin kurulması, alım-satımıza caiz olabiliyor. Ana ölçü, ilke bu olmuş genelde. Başka bir kardeşimiz, hocam kadınların çalışması hakkında İslam'ın hükmü, hükmü nedir diye sormuş. Şimdi hanımların tabii çalışması bir engel yok. Yani köy yerlerde kocasıyla, çocuklarıyla birlikte hanımefendiler, tarlaya giderler, kıra giderler, zeytin toplarlar, fındık toplarlar. Çay sezonunda aileye ait çay varsa çaylardan gider. Kendileri bildikleri usule göre istifade toplarlar falan. Bunlar oluyor. Kendiliğinde muhtaat olarak. Fakat burada çalışma denince sanıyorum dışarıda fabrikalarda falan yani. İşçi olarak memur olarak çalışması söz konusu olunca tabi İslami edebe adaba uymak da gerekiyor. Yani gidilen yerlerde kesinlikle iffet güvencesi mesela olması gerekiyor. Halvet-i denilen kilitli kapların arkasında sadece yabancı bir erkekle ikisinden ibaret bir büroda çalışma söz konusu olmaması lazım. Topluma açık, kapı açık olması lazım falan. Yani ona benzer bir takım tedbirler alınmak kaydıyla bir hanımın İslami ölçüler içinde çalışması tabii ki caiz. Ailesine katkı olsun, destek olsun, çocuklarımı yetiştirmede benim maaşımın, gelirimin de bir katkısı olsun diyoruz bir efendi Ve mesleği de varsa mesleni ifade edebilir. Doktor olur, mühendis olur, teknisyen olur. Efendim, eczacı özellikle eczacı olabilir. Eczaneler, bugün pek çok eczaneler hanımefendiler işletiyor mesela. Medenice gidiyorlar eczanede tesettürüyle. Efendim, ilaç satımında. Bu arada mesela faaliyet gösteriyorlar. Yani bu gibi hanımların kendilerine ağır gelmeyen, zorluk vermeyen mesleklerde hanımlar İslami ölçülerinde çalışabilirler. Günümüzde de çalışıyorlar. Yani buna İslam bir engel yok. Ama ille kadın çalışmaması gerektiği halde, çalışmak istemediği halde kocası zorluyor mesela. Yani mecbursun çalışmaya diyor. İşte buna hakkı yok erkeğin. Yani kadın ev işlerini, normal muhtat hizmetleri görür. Ama ille sen gideceksin filancıyla maaşı çalışacaksın, eve şu kadar para getireceksin diye kocası zorlarsa bu olmaz. Yani hanım kendi rızasıyla, ihtiyarıyla, ile bunu yapması gerekir. Hatta mal ayrılığı rejimi sebebiyle hanım kendi kazancını ayırıp biriktirse, ben bunun hacca gideceğim, umreye gideceğim, hayrasınat yapacağım dese, parasını, maaşını hiç eve harcamasa, Erkek bunu e, ev harcamaya da zorlayamaz. Onun maaşına el koyamaz yani. Böyle bir hakkı yok. Ama kadın kendiliğinden bir an önce evimiz olsun, yerimiz olsun, arabamız olsun, çocuklarımız özel okullarda rahat yerlerde okuyabilsin falan diye kendi maaşını evine harcarsa alüle ala. Hatta kocası bütün eve harcadıkları neyse sadaka sevabı alıyor bildiğimiz gibi. Allah'ın Resulü hadis-i şeriflerinde buyuruyor. Eftalül infak li iyalihi buyuruyor şerifte. İnfakın yapılan harcamanın en faziletlisi ailesinin yapılan harcamadır buyurulmuş. Ve sadakadır demiş Peygamberimiz. Bir erkeğin eve yaptığı bütün harcamalar, aile ihtiyacı olan yaptığı harcamalar sadaka hükmündedir. Buyuruyor. Ve en değerli faziletli infaktır buyurulmuş. Kadın da aynı şekilde eve harcama yaparsa Abdullah bin Mesud'un hanımı Zeynep ve bir sahabe hanım peygamberimize gelip bunu sormuş. Kocalarımız işsiz kaldı. Son zamanda eve bir şey getiremiyorlar. Onlara acaba evet biz ise dışarıda tasadduk ediyoruz. Yani herhalde miras mallı falan kendilerine ait paraları, malları var. Abdullah bin Mesud'un hanımı ve diğer hanımın başkalarına, fakirlere yardım ediyoruz. Eve kocamıza versek demişler. Eve harcasak. Allah Resulü böyle yaparsanız size Allah iki kat sadaka ecri verir buyurmuş kocanıza göre. Mecbur olmadığınız halde bu elin size ait olan parayı eve harcarsanız, kocanızın darda olduğu böyle bir zamanda eve harcarsanız Allah size iki kat sadaka sevabı verecektir. Birisi demiş evlilik nikah bağından, akrabalıktan dolayı olan e, ecir diğeri de Dışarıya vermeyi düşündüğünüz, fakir fukaraya vermeyi düşündüğünüz sadaka sevabı olmak üzere Allah size iki kat ecir verecektir buyurmuş. Bu yüzden şu anda çalışan eve katkıda bulunan hanım kardeşlerimiz böyle bir niyetle eve yaptıkları harcamalardan iki kat sadaka sevabı aldıklarını düşünme hakları var bu hadis-i şerife göre. Başka bir kardeşimiz bir alışverişte alınan kapora alışveriş bozulduktan sonra geri vermek e, zorunda mıdır diye sormuş. Evet Kapora bildiğimiz gibi başka yere satılmasın. Belli süre bekle, bekletilsin diye verilen önden verilen bir para. Şöyle diyelim bir dairenin pazarlığını yaptık mesela. Kaç alacağız? 200 bin lira. 10 bin lira verdik Kapora. Bu 200 bin lirayı ben e, geri kalan 190 bin lirayı 3 gün içinde temin edebilirim diye. Bir şey alacağınız var, şeyleriniz var. Bunları organize ederek alacaksınız ve ödeyeceksiniz. 3 günlük süre istemişsiniz mesela. 3 günlük süre içinde diğer de bunu başkalarına satmamayı size taahhüt etmiş ya da söz vermiş. Böyle bir anlaşma, ön anlaşma yaptınız. 3 gün geçti, parayı temin edemediniz. Ve vazgeçmek Hı. durumundasınız. Geliyorsunuz emlakçıya da müteahhide. Ben parayı temin edemedim. Kusura bakmayın. Vazgeçiyorum almaktan dediniz. Şimdi müteahhit 10 bin liraya ben sana geri vermem. 3 gündür başka müşteriler geldi. Zararım oldu. Onlara verebilirdim. Hatta 200 bin üzerinde bile satabilecekken beklettim falan gibi bahanelerle bu parayı size vermek iste, istemeyebilir tabi ki. Acaba İslam'a göre bunu alıkoyması, cebine atması müteahhitin mu değil mi? Şimdi e, çoğunluk mezhep imamları... ...Hanefi mezhebi başta... ...demişler kapora... ...alışveriş yapılmasıyla alakalı olan... ...üç gün bekletmek karşılığı... ...verilen bir paradır... ...bunun başka karşılığı yoktur... ...müşteri belli hale gelme, getirmekten... ...satıcı da memnundur... ...onun da işi bir bakıma... ...garanti alın, yakına alınmış oluyor... Ama üç gün süre sonunda alışveriş olmazsa bu önden verdiğim parayı ben geri alırım anlamında anlaşma bunu da içerir diyor çoğunluk mezhep imamları ve sonuçta alışveriş olmayınca kaporun geri verilmesi gerekir görüşü hakim görüş. Neden? Çünkü onun karşılığı yok. Üstelik kapora 5 bin lira mı olacak 10 bin lira mı olacak 20 bin lira mı 50 40 bin lira da olabilir mesela bir şey oran da yok orta yerde. Duruma göre belirleniyor, Rastgele belirlene, belirlenebiliyor ve dolayısıyla e, mantıklı bir alışveriş e, bir bir şeyin karşılığı da değil normalde alışveriş olduğu takdirde ana para ödenecek paradan kesilmiş olacak yani eksik ödenecek geri kalan para bu kadar yani hükmü bu fakat e, kaldığı şuraytan gelen bir Fetvaya dayanarak ya da mahkeme, kadi kararına dayanarak mezheplerden birisi kapora yanar demiş. Alışveriş yapılmazsa kapora yanar. Hiç geri verilmez görüşünde olan alimler de var. Azınlıkta kalmakla birlikte. Çünkü kadi şurayı bir kimse mecbur olmadığı halde kendi aleyhine bir şartı kabul edersek ki kaporayı veren bunu kabullenmiş durumda. Yani üç gün içinde bu parayı getirip daire alamazsam bu para yansın. 10 bin lira senin olsun anlamında bunu göze almıştır diyor kadi Şuray. Ee, verdiği bir kararda. İşte onu verdiği fetvaya kadi kararına dayanarak mezheplerden birisi kapora yanar demiş. Fakat biz günümüzde şunu orta yol bulmak açısından söylüyoruz. Eğer gerçekten o alışverişle alakalı fiili bir masraf yapıldıysa yani müteahhitin e, bununla alakalı makbuz karşılığı yaptığı bir masraf varsa onu kesebilir diyoruz biz 10 bin liradan. Diyelim bin lira masraf yapılmış mesela. Bin lirayı kesebilir ama 9 bin lira iade etmesi gerekir diyebiliyoruz. Başka bir kardeşimiz hocam diyor, kul haklarının affedilmeyeceğine dair hüküm var mıdır? Şirk haricinde tüm günahlar affediliyor mu? Demiş. Şimdi bunlar tabi şartlara bağlı biraz. Yani kul haklarının ee, tamamı affedilmeyecek hepsine hesap verilecek diye bir genel kural söylemek de doğru değil. Ama bilinçli şekilde yediğimiz ve ödeme imkanlarımız olduğu halde e, kul hakları e, ile ahirete geç, geçmişsek karşı taraf hak meydana gelince o hakkı bizden almaya çalışacaktır. Neden? Çünkü herkes orada sıkışmış durumda. Başı darda. Kimde ne bulursa ne gibi alacakları ortaya çıkarsa kıyamet günü amel defteri kayıtlarına göre onu almaya çalışacak neden buna ihtiyacı var. Dara düştüğü için. Böyle bir durum sebebiyle eğer ortada kul hakkı varsa Cenab-ı Hakk'ın bunu affetmesi denkleştirmesi dışında bundan kurtuluş yok diye kabul edilmiş. Çünkü o kıyamet hesaplaşması öyle bir yer ki ayet-i kerimede yemeyefün mer'u min akih buyruluyor. Kişi o gün, o kıyamet gününde kardeşinden kaçacak gördüğü zaman ümmihi vebih anne babasından da kaçacak. Neden? Acaba hak ister mi? Bir takım ona vermem gereken haklar ortaya çıkar mı? Korkusuyla onları görünce kaçacak yer arayacak, firar edecek buyruluyor. Ve sahibetihi ve beni hanımından ve çocuklarından da kaçacak kişi. Görülecek hesabı varsa hele Hak isteme durumu olabilecekse bunları gördüğü zaman görmemeye çalışacak, uzak durmaya e, ve onlardan onlarla hiç karşılaşmamayı tercih edecek. Hak alırlar korkusuyla. Şimdi böyle bir ortamda tabii ki kulakları alıcı durumundaki kişinin sıkıntıda olması sebebiyle önem kazanıyor. İşte böyle bir durumda ancak Cenab-ı Hak'ın devreye girip okulları helallaştırması, hakları denkleştirmesi bir af sistemi orada devreye girerse, ne ara değilse kulak난 kurtuluşun söz konusu olmadığı kabul ediliyor. Bu da şöyle oluyor. Mesela Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. Bir kimse ödemek niyetiyle borçlanırsa birine borcunuz var. Bu kulak oldu belli. Ee, sonuçta ...ödeyemeden vefat ettiniz... ...ama bir terslik oldu... ...çok ödeme yani ödemek niyetiyle borçlandı... ...karşınızda vardı... ...ama felakete uğradınız... ...deprem, sel felaketi, yangın... ...savaş şartları gibi sebeplerle... ...malınızı, mülkünüzü kaybettiniz... ...kendinizde vefat ettiniz... ...geride bir sürü borçlar kaldı... İşte ...bir depremde bakıyorsunuz... ...bütün... ...fabrikadır, evlerdir... İş yerleridir, iş merkezleridir. Bir anda yerle bir Adapazarı depreminde olduğu gibi yani ertesi gün kendinizi bütün malının, mülkünün servetini kaybetmiş bir durumda buluyorsunuz ama bir sürü borçlarınız da var. 300 lira, 500 bin lira, 1 milyon, 2 milyon lira borçlarınız var. Çeşitli yerlere, insanlara ama her şeyinizi kaybetmişsiniz. İşte burada diyor Peygamberimiz, niyete bakılır. Eğer bu borçları yaparken, borçlanırken planlı programlı borçlandıysa, ödemek niyetiyle azimli şekilde borçlandıysa, yarın kıyamet gününde Cenab-ı Hak e, alacak memnun eder, onlara gerekli nimetleri verir ve borçluyu borç yükünden kurtarır buyuruyor. O halis niyeti sebebiyle. Çünkü deprem olmasaydı, bu borçları kardeşimiz ödeyecekti. Yangın... Felaketini yaşamasaydı ödeyebilecekti. Sel felaketi olmasaydı mahsul elde edecekti ödeyecekti. Ama olmadı. Şimdi yani buna benzer arka planda özrü varsa kul hakkı meydana geldiği halde o özre dayanma imkanı ahirette olabilecek anlamına geliyor. Hadis-i şerifin devamında eğer kötü niyetle borçlandıysa hele bakalım e, üç ay olsun senedin çekin vades gelince protesto ettiririm. Veya bankaların aldığı şey başka bankaya var ederim. O bankaya, bu bankaya ileride hükümetler değişir. Af çıkartırım falan gibi düşüncelerle hiç de ödemeye niyeti olmadığı halde bir sürü büyük krediler alan, fabrikalar kuran ve hiç de bu borçları ödemeyen ki kendisini iflas etmiş yani o şirketi iflas etmiş göstererek borçları sildiren iflas maddeleri sebebiyle buna benzer hileli iş adamları bulunabiliyor. İşte böyle bir durumda diyor peygamberimiz. Zaten planlı programlı ödememek niyetiyle borçlandığı için bunları ödeyemeden ahirete intikar eder. Geride kalan malları da bu borçları karşılamazsa kalan borçlar için alacaklarla karşı karşıya kalır kul hakkı anlamında. Alacaklar alabileceğini alır, bütün sevaplarını alırlar. Yeterli olmazsa Ya Rabbi günahlarımız yüklensinler. Dünyada bize çektirdi bunlar. Bize olan borçlarını ödemediler, ödemedi ve şimdi benim günahlarım yüklensin diye bu defa günahlarını da o tarafa yükleme yoluna gidebilirler buyruluyor. Yani kulasa demek ki kul anlamında kişinin niyeti de önemli. Niyet halisse, iyi niyetle kul hakkıları meydana getirilmişse bu haklar haklı bir sebebe dayalı olarak ödenemeden ahirete intikal edildiyse helallaşma imkanı orada da olabilecek anlamına geliyor. Eğer kötü niyetle borçlanıldı, batak borçlar haline getirildi ve kasten ödenmediyse imkanlar olduğu halde o zaman da öbür alemde alacaklı borçlunun yakasına yapışır ve bunu alıncaya kadar da tabii ki yakasını bırakmaz. Anlamına geldiği belli. Yani kulakların buna benzer ee, bir özelliği var. Başka bir kardeşimiz hocam diyor Devlet bankalarından konut kredisi almak caiz midir? Yani bu konut kredisi meselesi yani zaruret ihtiyacılarına temel ihtiyaçlara girdiği için bazı şeyler zamanında söylendi ama günümüzde bunu tabii faizsiz bankalar yoluyla alma imkanı da var. Yani hemen hemen öbür bankaların maliyetlerine yakın ölçütlerle illa ev almak isteniyorsa meşru yollarla ev alma imkanı da olabiliyor. O yüzden ille faizli bir bankadan kredi temin ederek mesken sahibi olayım demek günümüzde şeyini kaybetti. Onun yerine faizsiz yollarla da bunu alma imkanı varsa onun tercih edilmesi gerekiyor. Ancak onlar yokken eskiden daha önce öyle bir şeylerden bahsediliyordu. Zarur ihtiyaç ya da temel ihtiyaç olan konularda o yola da gidilebilir deniyordu. Ama günümüzde buna ihtiyaç kalmadığını düşünebiliyoruz. Başka bir kardeşimiz Toki'den konut almak caiz midir? Alım sırasında alınan fark faize girer mi diye sormuş. Şimdi o sistemde doğrudan doğruya aslında e, biz daireyi alıyoruz Toki'den. Aldığımız dairenin taksitlerini ödüyoruz. Yani Toki organizası kendi içinde e, doğrudan doğruya emek var. Belediye devrenin içinde devre içinde arsaları temin etmede ikinci bir ortak bir de para kaynağı olarak bankalardan e, maliyetler, harcamalar yapılıyor. Ve sonunda belli maliyetin üzerine e, müşterinin vade durumları dikkate alınarak ne kadar süresinde ödeme yapabilecekse o süreye göre bir fiyat belirleniyor, taksitlendiriliyor ve siz aldığınız dairenin taksitlerini ödüyorsunuz TOKI uygulamasında. Yani hulasa... Sonuçta e, Toki yoluyla ev sahibi olunabilir diyoruz. Faize girmediğini düşünme imkanımız var. Çünkü biz daire alıyoruz. O dairenin taksitlerini ödüyoruz. Kira yerine aldığımız malın taksitlerini ödemiş oluyoruz. Böyle bir sözleşme yapıldığı zaman ki e, yıllara göre zaten zam yapmadı da o şeylere e, Tepe tüfe şeyleri veya işte beyaz eşya gibi ölçüler dikkate alınarak bir fark ya da memur eee maaşlarına olan zam kadar ee, bir ilave tarzında bir anlaşma da bir anlaşmaya bir madde konmuş. Onunla ilgili çok sorular geldi. Ona hiç ihtiyaç yok ama günümüzde maalesef ekonomik krizler sebebiyle çok farklı şeyler yaşandığı için ve bu borçlar da çok uzun süreli olduğu için 7 8 10 yıla yayılıyor çoğu zaman. 10 yılın içinde nelerin olacağı, paranın ne kadar değer kaybedeceği kağıt para sisteminde belirsiz olduğu için e, taksitlere bir ölçü getirelim. Para çok değer kaybederse ilaveler yapız. Niye göre? E, memur maaşlarına yapılan zam kadar, yıllık zam ne kadarsa 6 ayda bir, yılda bir neyse o zam kadar e, ödenen taksitlere ilave yapılsın gibi bir, bir madde konmuş. Orada bazı belirsizlikler var tabii ki. Ne kadar zam yapılacağını önceden bilemiyorsunuz. Bunun anlamı 10 yılın sonunda ne kadar para ödemiş olacaksınız. Onun işin başında göremiyorsunuz. Hesaplayamıyorsunuz. Ama bunu şartlar gerektiriyor. Yani burada işin içinde devlet olunca de, vatandaşın ezilmesine fırsat vermeden e, işte memur e, maaşlarına yapılan zamlar makul ölçüde oluyor. Enflasyonun üzerinde zaten olmuyor. Enflasyon kadar zam yapılacağı her yıl ilan ediliyor falan. İşte buna bezer sebeplerle orada belirsizlik Artık belirli hale geldi diyebiliyoruz kısmen en kötü ihtimalle fasit alışverişten Söz edilebilir ama 10 yılın içinde bütün borçlar ödenmiş. taraflarca hesaplar kapanmış olursa fasit alışveriş sayı hale de gelebiliyor bildiğimiz gibi. Yani sonuçta borçlar temizleniyor, alışveriş sağlam hale geliyor tapudan bize mal devredilince o mal bizim bizim oluyor TOHKİ uygulamasında. Yani en kötü ihtimal faiz e, yerine fasit alışverişten söz etme imkanı olabilir. Belirsizlik sebebiyle ama o belirsizlik de e, bir hayli belirli hale getirildi kanaatımca. Memurlara yapılan e, maaş zamları e, tefe tüfe ölçütlerine göre oluyor. Onu aşmıyor yani. Onun altına da Düşürmemeye çalışıyorlar. İşte yine paranın değer kaybı kadar bir fark ekleme akla geliyor. O da reel faize girmiyor. Başka bir kardeşimiz hocam ruhun mahiyeti nedir diye sormuş. Bu çok ağır ve zor bir soru. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bir Vesne Kandir Ruh. Ey Habibim sana ruhu sorarlar. Ruhtan sorarlar diyor buyuruyor Cenab-ı Sana ruhun ne olduğunu, nasıl olduğunu, mahiyetini sorarlar. Kulir ruhu min emir Rabbi. Vumâ yütütüm min el ilmi buyurulmuş. De ki, Kulir ruhu min emir Rabbi. Ruh Rabbım'ın emrinden bir emirdir. Onun buyruğundan bir emirdir. Rabbım'ın işlerinden bir iştir. Vumâ yütütüm min el ilmi ee, Size bu konuda çok az bilgi verilmiştir. Detaya girilmemiştir yani. Ruh hakkında Size çok az bilgi verilmiştir. Açıklama yapılmıştır. Ruhun tam mahiyetinin niteliğini künhünü siz kavrayamazsınız şeklinde ifade edilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Öyle olunca da ruhun gerçekten şudur, şu şekildedir, bütün özellikleri bundan ibarettir demek anlamında ayet-i kerimelerde açıklık bulunmuyor. Hadis-i de geniş ölçüde açıklama getirilmemiş ancak şu ifade edilebiliyor ruhlar aleminde bir defa ruhların tamamının bütün olarak bir defada yaratıldığı e Erestüb-ı bütün kitabıyla bensin Rabbiniz değil miyim diye onların hesaba çekildikleri ya da böyle bir soru kendine yöneltildiği evet Rabbimizsin diye cevap verildiği tarzında ee, önceye ait olan bazı bilgiler var. Çok erken bir dönemde yani ruhlar yaratılmış. Ondan sonra zamanı geldikçe dünya hayatına ruh gelecek. Ama ruh manevi bir varlık olduğu için bir beden yoluyla dünyada yerini alacak. İmtihan dönemi denen dünya kısmında, dünya gezegeninde işte 50, 60, 70, 80 yıl ne kadar yaşayacaksa Ruh, bedenle birlikte varlığını sürdürecek ki imtihan dönemini e, o yolla geçirebilsin. E, yani eğitim yeri, imtihan yeri olan dünya, ruhla bedenin birleşmesiyle yaşadığı e, belli bir süreç oluyor. 70-80-60 yıllık bu dönem bunu ifade ediyor. Dünyadaki bu imtihan devresinin arkasından ölüm dediğimiz olayla aslında ruhla bedenin yolları ayrılıyor sadece. Ölüm denilen hadise bundan ibaret. Yani bir ölümün çok büyük bir felaket mahvolma, toprağa dönme falan diye niteleriz ama bir yönüyle bir bakma ruh dünyadan alacağını aldı bedenle birlikte. Eğitildi. Bir sürü terbiyeden geçirildi, geliştirildi, ilim sahibi olundu, çalışmalar yapıldı vesaire. Neler yaptıysak dünya hayatında bir Safa geçirildi. Ruhla beden birlikte yaptı bunları. Ve sonunda beden devreden çıktı. Toprağa döndü. Çürüdü gitti yani. Geride ne kaldı? Ruh kaldı. Ve amel defterimiz tabii ki. Meleklerin kaydettiği amel defterimiz. Bir de ruh var orta yerde. Beden toprağa döndü. Üç unsur yani. Beden toprağa döndü. Amel defteri meleklerin elinde. Bütün yaptığımız, ettiğimiz her şey ses kaydı, yazı, yazıya geçirme, Görüntü olarak hatta diye ifade ediliyor. Canlandırma gibi. Bu kayıtlar meleklerin elinde. Amel defteri. Bir de ruh var bize ait. Ruh nereye çekildi? De mezara gömdük tabiice, Cenazeyi gömebildiysek. Gömülemeyen yerlerde savaş meydanı yananlar, yakılanlar denize düşüp balık şeylerin parçaladığı canavarların falan. Ve doğuda milyonlarca insan kitleleri malum ateşte yakılıyor ölünce külleri Gaj nehrine savruluyor mesela falan Hindistan'da mezar falan yok ya da bazı sembolik ya, ya yaktıktan sonra külü gömülüyor bazı yerlerde sembolik kül bir tabağın şeyin içinde kabın içinde mezara o gömülüyor külü toprağa çürümek yerine biz onu yakalım temiz hale gelsin külünü gömelim gibi yani bu insanların yaptığı yorumlar tabii ki bunlar İslam'da ise insan bedeni koruma altındadır saygındır hürmete layıktır denmiş ve öldükten sonra güzelce tertemiz yıkanarak kefenlenmek yoluyla mezara gömülmesi ve mezarında muhafaza altında ısım akrabasının ve toplumun kontrolü altında devam etmesi uygulaması İslam'da getirilmiş insana verilen saygı sebebiyle ve sonuçta tabi ruhlar aleminde kabir hayatını berza alemi dediğimiz berza aleminde ruh yerini alınca mezar oluştuktan sonra o öyle devam ediyor. İşte, kabir azabından bahsediliyor ayet fadis-i şeriflerde. Ve ondan sonra kıyamet kopunca da tekrar ruhun üzerine bir beden giydirilecek. Ve kıyamet gününde tekrar insan ruh ve bedenle birlikte yerini alacak. Öbür alemde. Ve dünya hayatındakine de ana çizgileri insanın benzeyeceği yönünde de bazı işaretler var. Yani dolayısıyla hatta Cenab-ı Hak biz onların parmak uçlarını yaratmaya da kadiriz diyorum bir ayet-i kerimede. Yani parmak parmak izi sanki insanın özelliklerini yansıtan her şeyiyle öbür alemde tekrar bir bedene kavuşturulacağı dünyadakine benzer şekliyle birbirini tanıyacakları annesinin babasını kardeşlerine falan ona benzer ayet had şeriflerde e, tekrar bedenli bir insandan bahsediliyor ama ahirete özgü o beden dünyadakinden farklı olacak Tabii ki ne dünyadaki bebeklikten başladı büyüdü büyüdü en son 70 80 90 yaşında çok aciz bir durumdayken toprağa döndü mesela en son haliyle yaratılırsa insanoğlu aciz bir şekilde yaratılmış olacak 80-90 yaşındaki yatalak haldeyken tükenmiş vaziyetteyken ruhumuz kabzedildi. Son halimiz bu. Aynen o şekilde mezardan çıkarılırsak işe yaramaz. Son derece yaşlı, bitkin kanserden vesaireden, ameliyattan arkasından tükenmiş bir beden var orta yerde mesela. O mi yaratılacak? Tekim Allah'ın Resulü çok yaşlı olan bir hanım gelmiş Peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme. Ya acaba biz de cennete gidebilir miyiz? demiş. Bu halimizde, yani biliyorsunuz demiş. Namazımı kılmaya çalışıyoruz. De. Şunları şunları yapıyoruz. Bu halimizde cennete girer miyiz? Bu haline cennete giremezsin demiş Peygamberimiz. Birden ağlamaya başlamış. Eyvah Ya benim cehennemlik miyim acaba? Niye ateşe gireceğim falan? De, Yok, üzülü, dur bakalım demiş Peygamber. Daha sözümü tamamlamadım demiş. Bu yaşlı haline girmeyeceksin, bitkin haline girmeyeceksin. 30-32 yaş rivayeti var. 30 yaşlarında var varlık genç genç olarak gireceksin cennete demiş Peygamberimiz. O zaman yüzü gülmeye başlamış. Hadise bu. Herkes o yaşlılık döneminde yatalak halinde kabirlerinden kalkmayacak. 30 yaşlarında tam gençlik, zinde bir halde olduğu bir bedenle orada yerini almış olacak. Bir şeyler hariç, bebekler, küçük yaşta ölen, Ergenlik çağına gelmeden ölenlerle alakalı Ayrı şeyler var işte. Araf denilen yerde Onunla ilgili Hatta İmam Azim'e sorulan La edri bilemedim Bilemiyorum Dediği sorulardan birisi de olduğu rivayet edilir Yani Küçük çocuklar Bebek yaşta ölenler Anne babasıyla beraber Cennete girerler Görüşü anne babaya tabidir Onlarla beraber cennete girer Peki anne baba e, kafirse, Müslüman değilse ve cehennemlikse, çocuk da onunla beraber cehenneme giderse, anne babanın yanında, çocuğun kabahatı nedir? Ya Rabbi ben fırsat verseydin, güzel ameller yapardım, cennete girmeyi hak edebilirdim. Sırf anne babam cehenneme düştü diye ben niye onların yanında yaralayayım, niye bu cehennem azabıyla karşılaşayım dediği zaman Cenab-ı Hak buna ne cevap verir diye Soru sorulunca İmam-ı Azam burada durmuş. La edri bilemedim bu sorunun cevabını bilemedim. Buna delil bulamadım demiş rivayete göre. İşte onun üzerine daha sonrasında işte bir orta yol bulunmuş. Araf denilen cennetle cehennem arasında bir e, çocuk bahçesi falan denebilecek. Neyse ona benzer bir yerden bahsedilmiş orta yolu bulmak bakımından. Çünkü burada bir çelişki doğuyor. Tamam anne babaya tabi olan cennete koydunuz çocuklara da anne babaya bağlı. Anne baba cehenneme düştüyse, çocuk da küçük yaşta ölen bebek çocuklar da onların yanında yer alınca onların kabahati nedir? Anne babanın cezasını onlar da neye masum çocuklar çeksin manasında bir çelişki meydana gelince İmam-ı Azam orada durmuş. Yani bunlar Cenab-ı Hakk'ın elinde olan şeyler. Yani ruhun muhafaza edilmesi, çocuk yaşta da olsa onların canlandırılması öbür alemde nasıl olacak, ne olacak onları Cenab-ı Hak bilir. Efendim burada sohbetimiz noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşçakalınız.